Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Emel ve Taylan Korkmaz'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler sunan Emre Dağtaş Orbanı. Senator <laughs> Yeah Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Abdurrahman Kızılay'ın yorumundan dinlediğimiz çok meşhur bir Kerkük türküsüyle başladık. Türküyü de sizlere Abdurrahman Kızılay'ın Kerkük Türküleri isimli albümünden dinlettim. Malumunuz olduğu üzere türkünün ismi Altın Hızma Mülayim. Ve bundan sonra da bu haftanın listesinde hep Abdurrahman Kızılay var birkaç türkü dışında. Çünkü bildiğiniz üzere Abdurrahman Kızılay'ı geçen hafta kaybettik. Önemli bir e, sanatçımızdı. Ve yine bildiğiniz üzere aslında bu programın teamülleri gereği anma programlarına pek yer vermiyordum ben. Fakat Talip Özkan'la ve Enver Demirbağ ile ilgili yaptığım programlardan sonra... ...hem yakın çevremdeki arkadaşlarımdan hem de açık radyo dinleyicilerinden e, aldığım tepkiler... E, ...bu programlara ağırlık vermemin iyi olacağı yönündeydi. Ben de o yüzden bu hafta başka bir program hazırlamış olmama rağmen... ...Abdurrahman Kızılay hakkında bir anma programı yapmamın yerinde olacağını düşündüm. Gelen önerilere ve eleştirilere de dikkat ederek. E, bu dinlediğimiz Altın Hızma Mülayim isimli türkünün sözleriyle ilgili kısaca bir şey söylemek istiyorum. Fakat ondan önce bu hafta kullanacağım kaynak kitapların künyesini aktarmak istiyorum... E, Ata başının hazırladığı bir kitap var, Kerkük Havaları isimli. Ötüken, Ötüken yayın evinden çıkmış. Diğer bir kitap ise e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kültür yayınlarından çıkmış olan bir kitap. Mahir Nakip hazırlamış. Kerkük Türk Halk Musi Tasnif ve Tahlili ismini taşıyor. Zaten bu ikinci kitapta yazarının bahsettiğine göre Ata başının çalışmalarının bir devamı niteliğindeymiş. Bu iki eserde de Altın Hızma Mülayim isimli bu türkünün bir kıtası şöyle aktarılmış. Altın hızma sadağı salıpsan alt duda bayramdı bayramlaşak, dudak değsin yana şeklinde. Bunu birçok kişi günümüzde yanlış okuyor. Altın hızma tomağa falan deniyor. O tomak kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Sözlüklerde de bulamadım. Abdurrahman Kızılay ise türkünün kaynak kişisiydi aynı zamanda. Altın hızma kan ağlar, yanaşıp alt dudağı şeklinde söylüyor. Ki bence bu dizeler çok anlamlı. Çünkü hızmalar eskiden küçük olmuyordu, burundan sallanan büyük hızmalar vardı. Ve bu dizelerde anlatılmak istenen de altın hızmanın sallanıp alt dudağa değemediği için kan ağladığı şeklinde. Abdurrahman ile ilgili bir şeyler söylemeden önce Kerkük musikisiyle de ilgili birkaç şey söylemek lazım. Ama bu anonsu daha fazla uzatmadan sıradaki türküyü anons etmek istiyorum ben. TRT'den çıkan Güldeste isimli albümlerin ikincisinden bir hoyrat dinleyeceğiz şimdi. Bunu da Abdurrahman Kızılay yorumlayacak. Bu Mazan hoyratını yine Abdurrahman Kızılay'dan dinleyeceğiz. İsmi Dede Gene aydı. Valla bir gün hemen kalmışım, ey, ey, ey, ey, ey, ey umudum, her dakikası yüzü ayıdı, ayar, ayar, ayar, ayar, ayar. Görmemişem yüz ay var. Ayar, ayar, ayar, ayar, ayar, ayar, ah, ayar, ayar, ayar. Yada gene yüzde bir, hal severim yüzde bir. Ayar ayar, ayar ayar, ayar ayar, ayar, ayar. Vallahi her yar vefa olmaz ey, ey, ey, ey, ey olursa da yüzde bir ayar. Dinlediğimiz hoyrat bir mazan hoyratıydı. Hoyrat çeşitlerinden bahsetmeden önce ben kısaca Kerkük'ten bahsetmek istiyorum. Kerkük bildiğiniz üzere İslam medeniyetinin önemli şehirlerinden biri olan Bağdat'a çok yakın. Ayrıca o bölgeler uzun yıllar Türk hakimiyeti altında olduğundan Anadolu halk müziği ile de çok yakın e, ilişkisi var o bölgede icra edilen halk müziğinin. Hem makamsal anlamda hem de sözleri ve icra edilen türler açısından. Örneğin Elazığ, Urfa ve Diyarbakır gibi yörelerde e, icra edilen ortak türküler var bazı türkülerin varyantları var. Bunları özellikle demin künyesini aktardığım Mahir Nakib'in kitabında bulabilir meraklı olan dinleyiciler varsa. Kerkük, tü, Kerkük türkülerinin en önemli özelliği ise hoyratların çok yaygın olması. Sanki o bölgede icra edilen gazel, divan, ağıt, tenzile, ninni ve oyun havalarından öte hoyratlar Kerkük, türküsün, Kerkük müziğinin karakteristiğini daha çok belirliyor gibi görünüyor. Hoyratlar da bildiğiniz üzere cinaslı manilerden oluşan ve uzun hava formundaki eserler. Bu hoyratların birçok çeşidi var. Aşağı yukarı 20-25 kadar. Ama en çok bilinenleri Muhalif, Beşiri, İskenderi, Muçla, yolcu ve Mazan hoyratı gibi hoyratlar. Bu isimler de o hoyratların havalarını belirtiyor. Yani makamsal bir tasnif olduğunu söylemek belki doğru olmayabilir ama o Hoyratların, havalarının ve ezgilerin akışının e, nasıl olduğunu tarif eden isimler bunlar. Şimdi sırada yine Abdurrahman Kızılay'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir türkü var. E, bu bir plak kaydı. E, türkü İzzettin nimetten derlenmiş. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-2-2. Türkünün ismi Bu Bağda Dolanırsan. <gülüyor> Elinde var bir keman, gönlüme saldın Güman. Elinde var bir keman, gönlüme saldın Güman. Bu kaş bu göz sendedir, ne din koyar ne iman. Bu kaş bu göz dedi ne din koyar ne iman. Bu badan. dadolu nesen güller var bir gülmene güller var bir gülmene Kerkük türkülerinin günümüzdeki en önemli icracısı Abdurrahman Kızılaydı. Geçen pazar kaybettiğimiz sanatçımız Abdurrahman Kızılay internetteki bilgilere göre 1940 yılında doğmuş ama bazı yerlerde bu doğum tarihi 1942 olarak gösteriliyor. Benim elimdeki albümlerden birinde de Türkülerin Dilinden isimli albümde doğum tarihi 1938 olarak verilmiş. Bunun sebebi o yıllarda doğum tarihlerinin kesin ve net olarak tespit edilememesi olabilir. Çünkü nüfusa geç yazdırmalar erken yazdırmalar var bildiğiniz üzere. Dolayısıyla 1938 ve 42 yılları arasında doğmuş olan Abdurrahman Kızılay ilk ve orta öğretimini de Kerkük'te tamamlamış. Asıl adı Abdurrahman Ömer İbrahim imiş. Ama Kerkük Kızılay'ın uzun yıllar gönüllü olarak hizmet verdiği için ona Kızılay soyadı önerilmiş. O da bu soyadı kabul etmiş. Abdurrahman Kızılay'ın önemli özelliklerinden birisi. ...6 yıl Ankara Devlet Konservatuvarında kontürbaz bölümünde eğitim almış olması. Aslında kendisi bir U.D. fakat kontürbaz eğitimi de aldığına göre farklı bir alanda da kendini yetiştirmiş. Bunun sanırım onun müziğinde önemli bir yeri olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü onun vizyonunun gelişmesinde önemli bir katkı sağlamış olsa gerek. Bununla ilgili birkaç şey daha önümüzdeki anonsta söylemek istiyorum... Fakat biyografik olarak son olarak söyleyeceğim şey Abdurrahman Kızılay'la ilgili. Onun 1967'de Türkiye'ye tamamen yerleşmiş olması ve 1974'te de Türk vatandaşlığına geçmiş olması. Şimdi sırada yine Abdurrahman Kızılay'ın yorumundan dinleyeceğimiz bir türkü var. Türkü kendisine ait. Mum Kim'in Yanan Kerkük isimli albümden dinleyeceğiz. Türk'ün ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-2-2-3. Türk'ün ismi yazmalı gelin. Bu arada bu türkünün ara sazındaki ezgi benim çok hoşuma gidiyor. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Şimdi Abdurrahman Kızılay'ın yorumuyla dinliyoruz. Müzik Yazmalı gelin yazmene bir bahar bir yazmene Yazmalı gelin yazmene bir bahar bir yazmene Aşkudan deli oldum gel etme bun canazmene Aşk deli oldum gel etme bun canazmene Yazmalı gelin yazmene Yazmana. Yazma u yazmalı gelin Gözler sürmeli gelin Yazma u yazmalı gelin Gözler sürmeli gelin Dağa daş adu yazmalı gelin Adu yazmalı gelin Dağa daş asmana, adu yazmalı gelin Adu yazmalı gelin Yazmalı gelin yazmana Bir bahar bir yazmana Yazmalı gelin yazmana bir bahar bir yaz mana deli oldum kelet babun can az mana deli oldum kelet babun can az mana yazmala gelin yazmana yal adam yasma ya adam yadasan yadımı ben sözüden çıkarsam kırq qolum qanatımı kırq qolum qanatımı ben sözüden çıkarsam vallahi qırq qolum qanatımı kırq qolum qanatımı yazmalı gelin yaz bana bir bahar bir yaz mene. yazmalı gelin yaz bana bir bahar bir yaz bana aşkudan deli oldum gelenme bun canaz bana aşkudan deli oldum gelenme bun canaz bana yazmalı gelin yaz bana Yaz bana. Abdurrahman Kızılay'ın halk müziğimiz için önemli olmasının sebepleri var tabi ve birkaç sebep var. Bunlardan ilki Abdurrahman Kızılay, Abdülvahit Güzecioğlu, İzzettin Nimet ve Reşit Küler Rıza gibi yöre sanatçılarından meşketmiş ve kaynağında bu işi öğrenmiş. Tıpkı Neşet Ertaş'ın Hacı Taşan Çekiçeli ve Muharrem Ertaş gibi üstadların Devamcısı olması gibi Abdurrahman Kızılay'da az önce saydığım Efsanevi isimlerin bir devamcısı Bunun dışında Hem kaynaklık ettiği hem derlediği Birçok türkü var bunlardan En maşurlarını maşur, sayacak olursak Bazıları şunlar Bakar kapı zarından dağ, Dağlara serptim ekin Değirmenci elinde ayağında Acem kınası giderim Yolum dağdı gülistan'da bir gülüm var Altın hızma mülayim Baba bugün yargam sarardıptır. Evlerinin önü boyalı direk gibi başka birçok e, türkü. E, dolayısıyla kaynak kişi ve derlemeci olmasının e, önemli yönü Kerkük türkülerini en doğru biçimde derleyip icra etmesi. Bunun dışında yöre insanı olduğu için o yörenin üslubunu da çok iyi verebiliyor. Çünkü günümüzde benim bazı yorumcularda şikayet ettiğim şey şu ki kimi yöreleri sonradan öğrenip okumaya çalışıyorlar ve yöre ağzını tamamıyla vermeye çalıştıklarından bence abes bir durum oluşuyor çünkü vurgular yerinde olmuyor dinlerken dinleyiciyi itebiliyor fakat Abdurrahman Kızılay gibi yöre insanlarından dinlediğinizde türkünün sizde bıraktığı estetik haz dışında sevimli bir yanı da oluyor. Dolayısıyla Kerkük türkülerini öğrenmek isteyen kişiler için Abdurrahman Kızılay'ın kayıtları çok önemli bir kaynak niteliğinde bence. O yöre ağzını iyi kavramak isteyenler Abdurrahman Kızılay'ın kayıtlarını iyi dinlemeli. Dolayısıyla onun halk müziği için bu 3-4 açıdan önemli bir sanatçı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla kaybı da bu açıdan önemli bir kayıp. Şimdi... Kaynak kişisi Abdurrahman Kızılay olan bir türkü var sırada. Dolayısıyla Kerkük Göresi'ne ait bu türkü. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-2-2-3. Ve Hakan Ünal'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Bu bir TRT kaydı. Yeri yeri küsmüşem senden. Sen bir serban Yak kenarda yaptırdım hamam der yağıkena. Kenarında... Dinlediğimiz üç türkünün de usulü 18'lik, e, ölçüsü 18'likti. Usulleri ise hep 3-2-2-3'tü. Benim fark edebildiğim kadarıyla Kerkük türkülerinde 18'lik ölçü çok kullanılıyor. Ve karşımıza en çok çıkan usul de 3-2-2-3 usulü. Bu da Kerkük türkülerinin karakteristik özelliğinden e, sayılabilir. Şimdi sırada Abdurrahman Kızılay'ın yorumuyla dinleyeceğimiz Reşit Küle Rıza'dan Ata Terzi başının ...derlediği bir Karabağ havası var. Karabağ havası da... ...Kerkük'te çok sevilen bir havaymış. Fakat hoyrat olarak... ...sayılmıyor çünkü... ...divan edebiyatı şiirlerinden alınırmış... ...bu Karabağların sözleri. Özellikle divanlardan. Şimdi dinleyeceğimiz... ...divanın ismi ise... ...Görnece Zülfün gibi... Uyudum şu al yarın fölüne el götürdüm yerden Hazreti Adem kimin şimdi pişman olmuşum Hazreti Adem kimin şimdi pişman olmuşum Aman aman eydat, aman eydat, aman aman eydat Rahman Kızılay'ın birlikte çalışmalar yaptığı e, sanatçılardan birisi de Mehmet Özbek'ti. Mehmet Özbek de Urfa ve Kerkük türkülerini çok başarılı bir biçimde yorumluyor. O yüzden onun yorumundan da bir Kerkük türküsü dinlememizin bu programda yerinde olacağını düşündüm. Bu Kerkük türküsü Abdülvahit Küzeci oğlundan derlenmiş. Aynı zamanda Abdurrahman Kızılay'ın da hocalarından birisiydi az önce aktardığım üzere. Bu türkünün ismi Kerkük Divanı. Divanlar, Ata Tersi Başının belirttiğine göre çeşitli ülkelerde çeşitli ezgiler için kullanılan bir terimmiş. Çeşitli ezgiler için kullanılan bir terim olmasının yanında bildiğiniz üzere divan edebiyatındaki biçimlerden birine de denk düşüyor. Faülaatun, faülaatun, faülaatun, Faülün vezninde yazılan eserlere divan deniyor. Ee, divan edebiyatında ve 15 hcecili oluyor. Fakat e, Kerkük türkülerindeki bazı divanlarda sık sık vezin hatalarına rastlanıyormuş. Ki şimdi dinleyeceğimiz divanda da bu vezin hataları var. 15 heceli olması gerekirken bazı dizeler 16 heceli, bazıları 14 heceli. Ama bu halk edebiyatında ve türkülerde sık sık rastladığımız bir durum. Sanatçılara inerken bu eserler kimi sözler anlaşılmadığından, kimi heceler eksik kaldığından bu gibi aksaklıklar yaşanabiliyor ama benim kendi kanaatim şu ki bu o türkülerin güzelliğine e, zeval getirmiyor. Şimdi dinleyeceğimiz Ezgi'de Güldeste isimli albümlerin ilkinden ve Mehmet Özbek'in yorumuyla dinliyoruz. Kerkük Divanı. yanağım dört bir etrafı pembe ala güldü öpsem öldürürler öpmesem ölemem aman bu nasıl zulüm işte hiç bilmem harege Gel bayramlaşağın, bugün bugün şanlı bayram günüdür. Her kabahat men de ise ala göz, çatma kaş almayana. Haytan dudak cümlesi sendedir hevesmen ne dedim? <Gülüyor> Dede gel ben de. Umut vermende yana Can dedim Can dedim dert kazandım bunu buldum fayda ben gelin götlüme ferman Giderem yarıda yansın a demeferm bu boyu Sırada yine Abdurrahman Kızılay'ın yorumundan dinleyeceğimiz bir muhalif hoyrat var. Muhalif havası ise hüzzam ve seyah çeşnileri taşıyormuş. Az önce Dinlediğimiz hoyratların hepsiyle ilgili malumat bulabilirsiniz programın başında künyesini aktardığım kitaplarda. Ama Mahir Nakip özellikle muhalif üzerinde çok durmuş. Künyesini aktardığım kitabın 30., 31. ve 32-33. sayfa 33. sayfalarında ayrıntılı malumat bulabilir merak eden dinleyiciler varsa. Bu dinleyeceğimiz de bir plak kaydı ve Abdurrahman Kızılay'ın yorumundan dinliyoruz. Baba bugün dağlar yeşil boyandı. Dinlediğimiz Hoyrat'ın bir plak kaydı olduğunu söylemiştim ama sanırım listeye yanlış not etmişim. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bu Abdurrahman Kızılay'ın Kerkük Türküleri isimli albümündendi. Aslında ben listeye Abdülvahit Küzeci oğlundan da bir Hoyrat almıştım. Kerkük Türküleri ile ve Abdurrahman Kızılay'la ile ilgili yapılan bir programda onun yorumundan da bir Hoyrat dinlememizin iyi olacağını düşünmüştüm. Fakat süremiz yetmediği için o Hoyrat'ı sizlerle paylaşamayacağım. Şimdi son olarak Nuri Sesi Güzel'in çok eski bir plandan Abdurrahman Kızılay'ın bir bestesini dinleyeceğiz. Bu bestenin aslında Abdurrahman Kızılay yorumu da var bir TRT kaydı. Fakat o uzun olduğu için onu listeye almadım. Belki ilerleyen e, aylarda Abdülvahit Küzeci oğlundan da bir türkü dinlediğimizde Abdurrahman Kızılay'dan paylaşırım sizinle o türküyü. Şimdi dinleyeceğimiz Abdurrahman Kızılay türküsünün ismi Ağla Gözlerim, Aynaya Baktım, Saç Beyaz Olmuş ismiyle de bilinir bu. Bu programı hazırlarken ben biraz zorlandım aslında çünkü hem kısa süren vardı hem de Abdurrahman Kızılay'dan bahsederken Kerkük'ten, Kerkük türkülerinden bahsetmek gerekiyor. Hem kavramsal olarak birçok problem var hem de Kerkük yöresi başlı başına bir mesele. Dolayısıyla ne kadar aktarıp ne kadar aktarmayacağım konusunda kafam çok karıştı. Ee, umarım az da olsa aktarabilmişimdir ve derdimi anlatabilmişimdir. Ben programı kapatmadan önce Abdurrahman Kızılay'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu haftaki destekçilerimiz Emel ve Taylan Korkmaz imiş. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. be yaz olmuş neden rengi sararmış solmuş neden rengi sararmış olmuş böyle değilyimdim menene olmuş böyle değil Good. sefa, hayatım geçti. Görmedim sefa, yalanı dünyada olur mu vefa? Yalancı dünyada olur mu vefa? Yarından gördüm. Yarimden gördüm binlerce cevap Ağla gözlerim, sızla gözlerim, sen bu halim Dilden dile titreşimler Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Emel ve Taylan Korkmaz'a teşekkür ederiz.